Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nâvutu billahi min şurur-i anfusina ve min seyyâti amalina men yehdihillah fela muzillelah ve men yudlil fela hadiyelah ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ara solo amma ba'd fe ya ibadallah ittaqullaha wa atu yu inna allaha ma'alldhina ittaqaw belldhina hum muhsinun qala allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihi alkarim a'udhu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim va'lamu annama amwalukum ve auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim sadaka allahul azim ve kâle Allâhu Teâlâ fi âyetin ukhra Es-şeytanu ya'idukum ul-fakr ve ya'murukum bil-fahşâ vallâhu Allâhu ya'idukum minhu minhü ve fadla ve vâsihun alîm Ve kâle Allâhu Teâlâ fi âyetin ukhra Estağfirullah Yemhakullâhu'l-ribâ ve yürü bis sadakat ve la yuhibbu külle keffâlin esîm Ve kâle Allâhu Teâlâ fi âyetin ukhra يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْ صَدَقَ <الْعَظِيمُ> Okumuş olduğum ayet kelimelerde kerimelerde Enfal Suresi 28. ayette Cenab-ı Hak bilin ki muhakkak evlatlarınız ve mallarınız sizin için fitnedir. Yani imtihan vesilesidir. Allah'ın indinde olan işte Onlarda büyük ecir, büyük mükafat vardır denilir. İkinci okuduğum Bakara Suresi 268. ayette Şeytan e, fakirliği size öne çıkar ve ondan korkutur. Ve e, fahşayı, kötülükleri, aşırılıkları, günahları ise emreder. Allah ise mağfiret ve fazlını size vaat etmektedir. Allah'ın e, her şeye gücü yeter ve her şeyi bilir. Üçüncü okuduğum ayette e, Bakara Suresi 276. ayette Allah faizden gelen geliri mahveder, sadakadan gittiği zannedilen e, gideri ise tümüyle sadakayı artırarak e, karşılık verir. Allah tüm günahkar ve nankör insanları sevmez, buyurulur. Son okuduğum ayette ise sana neyi infak edeceklerini sorarlar, de ki ihtiyaçtan arta kalana. Bakara 219'da. Evet, infaktan bahsedeceğim. Yani verince kurtulacağımız Vermezsek kurtulmamızın çok zor olduğu dinin emrinden. Hepimiz biliyoruz ki, yaşayarak görüyoruz ki para veya maddi eşyalar insanı yöneten efendi olmuş. İnsana hizmet etmesi gereken bunlar insanı kendisine kul edinmiş. Çağdaş insan bunlar için yaşıyor, bunlar için çalışıyor, bunlar için ahiretini ve huzurunu yok ediyor. Bunlar hakim, insan mahkum ve hizmetçi. Mal, insanı, insani değerleri yutuyor, dünyevileşme çarkı insanımızı değirmen gibi büyütüyor. Taksitlere ay sonuna kafayı takan modern insan, dünyada varoluş gayesini, imtihanlarını düşünemiyor, para kazanma koşturmacasından, ibadete, okumaya, düşünceye sıra gelmiyor. Zenginler daha fazla para kazanma derdinde, fakirlerse zaten geçim sıkıntısından başka bir şeye vakit ayıramama durumundalar. İnsanımız çokça dünyevileşti, hatta dava adamı sayılanlar bile çokça maddi problemlerin veya maddi özelliklerin e, zihnine, gönlüne tümüyle e, hakim olmasına yol açtı. E, artık e, deyimler insanların inancını da gösteriyor. Paran kadar konuş diyorlar. Parası yoksa konuşmaya hakkı da yok insanın. Parayı veren düdüğü çalar. Parası olmayan herhangi bir düdük çalma hakkına sahip görülmüyor. E, ciğerler bile parayla e, değerlendiriliyor. Ciğeri beş para etmez falan diye. Ya da adamın değeri öyle ölçülüyor, kaç paralık adam şeklinde. Bunlar bizim her şeyi paraya endekslediğimiz konuya birer örnek mahiyetinde. Bu deyimler yanında insanlar birbirlerine karşı en önemli merak ettiği soruyu o şekilde değerlendiriyor. Kaç para maaş alıyorsun veya kalıcı bir işin var mı? Evet, yiyen ama doymayan insan kendine hevasına kul köle olmuş. Para para diye paralanan insan şükrü unutmuş, sabrı lügatından silmiş ama şikayetinse beni bini bir para şeklinde. Alma tutkusu verme zevkini katletmiş. Hırs ve tamahın sonu yok. Hani insanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa, üçüncüsünü ister, şeklindeki nebevi söz ibret levhası olmaktan çıkmış. Sahabe birbirleriyle hayırda cennet yarışında bulunuyorlardı. Şimdiki insan ise fani eşyalar için binalar zenginlik için yarışıyor. Akıl midelerin ve basit arzuların hizmetçisi olmuş. Gönlün, vicdanın ve fıtratın sesi çıkmıyor. Dünyevileşmiş çağdaş insan bu insanın dini ekonomi, imanı para, kitabı çok çek koçanı, mabedi, banka ve benzeri kurumlardır artık. İnsanın dünyevi olarak malum zaruri ihtiyaçları beslenmeden, giyinmeden ve barınmadan ibaret olduğu ve bu ihtiyaçlarını israfa ve lükse kaçmadan helal yoldan temin etmesi, kalan birikimlerini ihtiyacı olanlara sarf etmesi gerektiği halde Maalesef tüketim toplumunun bir ferdi e, olan insanımız, günümüzde hep ihtiyaç e, sokaklarında dolanıp duruyor. Bir türlü ihtiyaçları bitmiyor. Eşyalar alınıyor, tüketiliyor, tekrar alınıyor, ömür bitiyor. Alınacaklar ve ihtiyaçlar maalesef bitmiyor. Çünkü insan her şeyi ihtiyaç olarak e, kapitalizmin çarkı böyle çevrilir diye bu Oyuna gelmiş oluyor. Kullanıp atıyor, alıyor, yine alıyor. Yarışın sonu gelmiyor. İnsanın tüketim toplumu olarak tükettiği kadar kendisi daha fazla tükeniyor. Bunca varlık içinde şükretmiyor. Şikayettense sadistce zevk alıyor. Dünyayı yakalamak için hayat boyu kovalamaca oynayan, koşturan insan helakı ve dehşeti kıyameti yaşadığının farkına varmıyor evet midesine yaptığı yatırım kadar ahirete cennet köşklerine yatırım yapamadan ölüp gidiyor İşte bütün bu ve benzer problemlerin tek çözümü var infak infak malı veya benzeri ihtiyaç maddelerini hayır yolunda harcamak Allah yolunda tüketmek demektir ıstılahta ise gerek akrabalardan ve gerekse diğer insanlardan yoksul ve muhtaç olanlara para veya maişet yardımı yaparak onların geçimini sağlamak, Allah için her çeşit hayırda yardım etmek demektir. Aslında sadece mal ve para için kullanılmaz ilim öğretme, benzeri manevi şeyleri de insanlara nasihat etme ve Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmaya da infak denirir. Hepsini kapsar infak. Paradan, maldan olduğu gibi güzel sözden, güler yüzden, ilimden ve benzeri nasihatlerden de infak olur. Ayrıca sağlığın, saadetin, gençliğin de infakı söz konusudur. İnfak, Allah'a ibadetin öyle bir parçasıdır ki, onsuz din olmaz. Bir insanın gönlünde yaktığı iman nurunun devamı ancak namaz ve infak ikilisiyle beraber yürür. Cömertliğin göstergesi olan infak kavramı, Kur'an'da tam 73 yerde zikredilir. Evet, e, peygamberimize sahabinin biri Muaz bin Cebel, ee, kölelerimiz ve hısmlarımız var. Bunlara malımızdan ne şekilde e, infak etmemiz, ne kadarını infak etmemiz, harcamamız gerekir diye sorduklarında ayet-i kerime indi. Yeseluneke maza yunfikun kulil af. Sana infaktan e, nelerden infak edeceklerden edeceklerinden sorarlar. De ki ihtiyaçtan artak kalanlarını İnfak etsinler. Zekat farz kılınmadan önce kazanç sahipleri yeme içme gibi zaruri ihtiyaçlarını, bir günlük ihtiyaçlarını ayırırlar ve arta kalan bütün paralarını, mallarını infak ederlerdi. Bunu dinin bir emri olarak görürler ve öyle uygularlardı. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde varlıklı müminlere Allah yolunda infak emri ve tavsiyesi bulunulmuş. Allah yolunda infak edenler çokça övülmüştür. Verilen maddi bir varlığın infak olabilmesi için her şeyden önce iman etmiş bir kimsenin vermesi ve verdiği malı parayı Allah rızası için vermesi gerekir. Cömertlik vasfının elde edilebilmesi için Yardımın gönüllü olarak yapılması, karşılığında övgü, mükafat beklenilmemesi, yardım edileni rencide edebilecek davranışlardan kaçınılması, yapılan yardımın sahibi katında üstün bir değeri olması, yani beğenilmeyen çöpe atılacak değersiz mallardan değil kaliteli kıymetli sahibi yanında değerli bir malın başkasına infak edilmesi şartı, Kur'an'dan çıkan şartlardır. Kur'an-ı Kerim'de cömertlik, infak, cihat ile aynı seviyede tutulmuş, Allah'ın insanlara verdiği rızıktan diğer kulların da yararlandırılması ısrarla istenilmiştir. Cömertliğin kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtarmaya vesile olacağı Kur'an tarafından bildirilir. Cömertlik, Kur'an'da yine ticarete, alışverişe benzetilir. Allah'a verilen bir borç olarak temsil edilir. Allah'la yapılan bir alışveriş şeklinde takdim edilir. Kalpler Allah yolunda infak ile cömertçe davranış sayesinde temizlenir. Çünkü küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan amillerden biri de mal sevgisi ve servete aşırı bağlılık arzusudur. Kur'an-ı Kerim'de Servetisiz çokça düşkünce seviyorsunuz buyurulur Fecir 20'de. İşte sevgiyle insan ben bu malı sarf edersem bana bir şey kalmaz korkusuna düşer ve hemen şeytan harekete geçer. Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size cimriliği emreder. Ayetinde olduğu gibi. İnfak mutluluğun merdivenidir aslında. Alan kimse Nimetlerden geçici ve sınırlı bir şekilde yararlanırken veren kimse müminin mümin olarak verdiği o nimetten dolayı onun hazzı alan kimseden çok uzun sürer hatta ahirette de onun mükafatı devam eder. Mümin kalp mal ile değil iman ile mutmeyin olur. Allah yolunda infak etmekle fakir düşeceğinden bir mümin korkmaz. Kendisi hiçbir şey değilken Allah onu yoktan var etmiş, el ayak, dil dudak, göz kulak vermiş ve nice nimetlere mal ve mülke de sahip kılmıştır. Öyleyse bütün bunlar Allah'a aittir. Allah'a güvenen, inanan bir kimse ise Allah yolunda ve Allah rızası için malını infak etmekten çekinmez. İnfakın tabii bir sürü bireysel ve toplumsal faydaları olduğunu hepimiz biliriz. E, karşımızdakine faydası olduğundan çok daha fazlası veren kimseye infakın e, dünyada da ahirette de faydası daha büyüktür. E, vermenin tadını da e, ibadet olarak e, coşkusunu da sevabını da Çokça bilmiş olsak herhalde vermek için her fırsatı denerdik. Paramız olmasa bile başkalarına bir şeyler verebilmenin yoluna giderdik. Daha önce de söylediğim gibi fakirlerin de başkalarına, zenginlere verebileceği, infak edeceği hususlar vardır. Kaldı ki her şey illa parayla ölçülmez. Cebinde bir şeker bulundurup bir arkadaşına ikram etmek zenginlikle alakalı değil, cömertlik duygusuyla alakalıdır. Sadece bir şey, maddi bir şey verilmesi de gerekmiyor. Bir güler yüz, bir teselli, bir nasihat vermek, insana insanlığı hatırlatan güzellikler tattırmak, infakla alakalı ihmal edilmemesi gereken hususlardır. Ramazanlarda hepimizde infak duygusu biraz daha harekete geçer. Fakir e, gibi yaşadığımızdan fakirlerin halini daha iyi anlarız. E, ve e, Ramazan'ın bereketinden e, infak sevabının daha çok olacağı ümidiyle zekatlarımızı e, sadakayı, fıtrı bu ayda e, veririz. E, ve bunun yanında e, iftar ziyafetleri ve diğer fakirleri gözetme durumuna gideriz. Müminler olarak e, imkanımız nispetinde diğer kardeşlerimizle gönül köprüsünü oluşturmak için maddi imkanlarımızı vesile kılmamız bizim açımızdan da önemli. Evet, Ramazan çıkmadan inşallah cömertliklerimizi bol bol sergileyelim. İnsanlara mutlaka bir şeyler verelim. Ama unutmayalım ki paradan çok daha değerli hususlar da var. İnsanlara tevhidi anlatmak, onları Kur'an'la tanıştırmak, Rablerini hatırlatmak, ahireti öne çıkartmak verilecek hazinelerden çok daha kıymetlidir. Ve bu konuda da cimriliğimiz üzerimizde insanlara nasihat etmeyi, özü anlatıp esasları gündemleştirmeyi biraz ihmal ediyoruz. İnşallah başta çoluk çocuğumuz olmak üzere diğer insanlara mutlaka e, vereceğimiz bir şeyler olsun. Onların başında da e, onların en önemli ihtiyaçları bulunsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam kelamullahi'l melikil aziz il allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ el kuran festemi'u leh ve ansı tu'la allekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna dîn a`indallahi l